Camiler noktasında izleyicimiz dedi ki, camilere biz yardım veriyoruz. Çevremizdeki insanlar yardımlar veriyorlar ama camilerin büyük ölçüde harcadıkları paralar iç tefrişat ve süslemelere gidiyor. Acaba bu ne kadar doğru, nasıl olması gerekiyor, bir mahsuru var mıdır? Mabetlerde, ibadet yerlerinde yani camilerde asıl olan sadeliktir. Yani öyle lüzumsuz masraflar yaparak camileri süslemeye gerek yok. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Seyyâti alennâsi zemânun yetebâhevne bil mesâcidi yüzehrifûneha ve lâ yağmurûneha. Öyle bir zaman gelecek ki insanlar mescitlerle övünecekler. Nasıl övünecekler? Onları süsleyecekler ama orayı şenlendirmeyecekler. İçine e, çok kıymetli avizeler takarlar, kıymetli halılar sererler, duvarlarını efendim fayanslarla, efendim Çinilerle, ne bileyim hat e, sanatı örnekleriyle süslerler. Kısaca her tarafını böyle güzelce süslerler ama orayı şenlendirmezler. Cemaati az olur yani kısaca, onu demek istiyor Efendimiz, evet. şenlendirmekten kasıt o. E, hakikaten bugün etrafımızdaki mescitlerin çoğuna baktığımızda ne yazık ki çok süslüyoruz efendim e, dünya kadar masraf ediyoruz ama orayı cemaatle doldurmak hemen hemen imkansız. E, dolayısıyla evet e, bu bakımdan camilerde asıl olan sadeliktir. Fazla israfa gitmek doğru değildir.